buradaki ehli sünnet kelimesi buradan e, çıkarılmış. Öbür taraftan Kur'anik kelime bakıyoruz. Size Allah farz etti diyor, farz koydu diyor. Farz kelimesini Kur'an-ı kelim kullanıyor. E, hadis şerifler vacip kelimesini kök itibariyle alındığında kullanıyor. Yani fukaha <gülüyor> bu kavramları kullanırken.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 bir konuyu farz veya vacip olarak değerlendiriyorlar. Mesela, <gülüyor> İbn-i Mesud'un e, Tirmizi'de e, rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, buyuruyor ki o hadis şerifte, i̇bn Mesud rivayet ettiği hadiste eee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 Müslümana yeter artık Müslüman ayakta bev etmez niye hadisi Şerif e, ayakta bevletmeyi Müslümana yakıştırmadı demek fakat dönüyoruz fukaya bakıyoruz ayakta değildi de oturarak bevletmek menduptur diyorlar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 Sahih bir hadis değildir. Zayıflığında da sıkıntı olan bir hadistir. Yani mesela bu hadisi şerifi e, Molla Aleygül Kari mevzuatında zikrediyor. Böyle olunca fukaha e, sahih olmayan bir hadisle bir kere farz vacip hükmü koymuyorlar zaten.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 Fatiha'dan başla diye tembih etmiş ona. Bu hadisi şeriften de anl anlıyoruz ki e, Fatiha'dan başla ifadesinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunun farz olmadığı. Ama başka hadis-i şeriflerde e, mesela Allahü Teala'nın ayetinde de فَيْذَا قَرَةَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Kur'an okuyacağın zaman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 yani Kur'an emrediyor ee, Müslüman bakıyor peygamberi o emri mesela فَاسْتَعِذْ billahi مِنَ الشَّيْطَانِ açık emri Allah'ın فِي دَقَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığın اَعُدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ de diyor Allah Teala bakıyoruz bedeviye namazı öğretirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eden sonra Fatiha'ya başla demiyor anlaşılıyor ki bu uygulama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 sen sahur yemediğin için orucun olmadı denmiyor ona neden Çünkü orucun başlaması imsak vaktiyledir bitişi iftarlıdır sahur ise imsaktan önceki bir iştir Binaenaleyh Ali sahur imsaktan yani orucun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 Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın nimeti lütfuyla biz şimdi açıyoruz bir imalden 5 dakikada bu bilgiye ulaşıyoruz. Bilgisayardan 1 dakikada bu bilgiye ulaşıyoruz. Ee, tabi amel eden kazanacak inşallah.